Allahu bilahe min ash-shaitan rahim al Rabbi al-alamin. Ve salat ve ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sabbihijmā'een. Riyazü Salih Hadis Kitabımızın 110. babı olan birlikte yemek yemenin bereketi. konuyla ilgili hadisler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman tok gözlü ve kanaatkardır. Midesine düşkün olmadığı için tıka basa yemek yemez, sofrasına mutlaka fakirlere, muhtaçlara da yer verir. Çünkü iki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği de 8 kişiye yeter. 111. bab İçeceklerle ilgili adab. Konuyla ilgili hadisler. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam içecekleri bir dikişte içip bitirmez yavaş yavaş ve üç nefeste içerdi. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir şey içerken devenin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. iki veya üç nefeste için. İçmeden önce besmele çekin içtikten sonra da Elhamdülillah diyerek Allah'a hamd edin. Ebu Katade radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir şey içerken kabın içine solumayı yasaklamıştır. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselama içine su katılmış süt getirildi. O sırada Peygamber aleyhisselamın sağında bir bedevi solunda da Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Sütten içtikten sonra onu bedeviye vererek herkes içtikten sonra sağındakine uzatsın buyurdu. Sehil bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselama içecek bir şey getirildi. O da ondan içti. Sağ tarafında bir genç, sol tarafında ise yaşlı insanlar vardı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam o gence dönerek, Sağ tarafta bulunduğun için aslında ikramda öncelik senin hakkındır fakat izin verirsen bunu yaşlılara verebilir miyim diye sordu. Delikanlı peygamberimizin mübarek dudaklarının temas ettiği yerden ilk önce içmenin hayır ve bereketini arzu ederek Hayır ey Allah'ın Resulü vallahi senden gelecek nasibimi hiç kimseye bağışlayamam dedi. Peygamber aleyhisselam da kabu o gence verdi. 112. bab su tulumunun ağzından su içilmemesi. Konuyla ilgili hadisler. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ağzını tuluma dayamak suretiyle ağzı çatlak su tulumlarından su içilmesini yasakladı. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam önemli bir maziret olmadıkça su tulumu yahut kırbanın ağzından su içmeyi yasakladı. Devamlı olarak tulumun ağzından su içilmesi tulumun kokmasına sebep olur. Bu şekilde su içilirken suyun dökülme ihtimali de yüksektir. Bu tür kapları ağzını dayarak su içen kimsenin kabın içine soluması veya ağzındaki yemek artıklarının suya karışması da mümkündür. Ayrıca ağzı iyice kapalı olmayan böyle su kaplarının içine zehirli bir böcek veya insan sağlığına zararlı bir başka şeye girmiş olabilir. Nitekim bir adam geceliğin su tulumuna ağzını dayayıp içmek istemiş bu sırada tulumdan bir yılan çıkmıştı. Böyle bir tehlikeye meydan vermemek için su tulumu, kırba, testi gibi kaplardaki suyu bardaklara dökerek içmek daha uygundur. Hasan bin Sabit'in kız kardeşi olup Ümmü Sabit künyesiyle de anılan Kepşe binti Sabit radıyallahu anhuma zaruri durumlarda ayakta ve su tulumunun ağzından su içmenin haram olmadığını ifade etmek üzere diyor ki bir gün peygamber aleyhisselam evime geldi ve duvarda asılı duran kırbanın ağzından ayakta su içti ben de hemen kalkıp hatıra olarak saklamak üzere kırmanın ağzını kestim diyor. 113. bab içilecek şeylere solumanın doğru olmadığı Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam içilecek şeylerin içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştı. Bunun üzerine bir adam "Kabın içinde çerçöp görürsem ne yapayım? Onları temizlemek için kaba üfleyebilir miyim?" diye sordu. Peygamber Aleyhisselam, "Hayır. Kaba üflemek yerine çerçöp olan kısmı dök." buyurdu. Bu defa adam, "Bir nefeste suya kanmıyorum. Bu yüzden içerken nefes almam gerekiyor." dedi. Peygamber Aleyhisselam, "O zaman 2 veya 3 nefeste iç, fakat nefes verirken Su kabın ağzından çek buyurdu. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhümanı rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhisselam bir şey içerken kabın içine solumayı veya kaba üflemeyi yasaklamıştır. 114. bab ayakta su içmek konu ile ilgili hadisler Abdullah bin Abbas radiyallahu anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselama zemzem verdim o da onu ayakta içti. Nezzal bin Sebera radiyallahu anh diyor ki Ali radiyallahu anh Kufa Mescidi'nin ana kapısı olan Babur Rahbe'ye geldi ve orada abdest aldıktan sonra ayakta su içti. Bazı kimselerin bunu yadırgadığını görünce içinizden bazen ayakta su içmeyi haram veya mekruh zannettiklerini biliyorum. Oysa ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın benim içtiğimi gördüğünüz gibi ayakta su içtiğini gördüm. Dolayısıyla her ne kadar oturarak su içmek daha uygun ise de Ayakta su içmekte de hiçbir sakınca yoktur. İşte bunu size göstermek için herkesin önünde ayakta su içtim dedi. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma şöyle demiştir. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında yürürken ekmek, meyve, et gibi yiyecekler yer, ayaktayken de su içerdik. Hiç kimse de bu davranışımızdan dolayı bizi yadırgamazdı. Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamın ayaktayken de, otururken de su içtiğini gördüm. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhisselam, bir kimsenin ayakta su içmeyi alışkanlık haline getirmesini yasaklamıştır. Bu hadisi Enes'ten nakleden Katade diyor ki, ''Biz Enes'e peki ayakta yemek nasıldır?'' diye sorduk. ''Enes bu daha kötü veya daha çirkin bir davranıştır.'' dedi. Müslüm'le yer alan bir diğer rivayet de şöyledir. Peygamber aleyhisselam ayakta su içmeyi alışkanlık haline getirmekten ashabını men etti. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Ebu Hureyre diyor ki o halde bana kalırsa unutarak ayakta su içen içtiğini kutsun. Evet saygıdeğer dinleyenler, Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh, Hazreti Ömer radiyallahu an Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Ayşe, Abdullah bin Ömer, Sab bin Ebi Vakkas ve Abdullah bin Zübeyir radiyallahu an gibi ashabın ileri gelenlerinin ayakta su içtikleri ve bunda bir sakınca görmedikleri sahih rivayetlerde haber verilmiştir. Bundan dolayı İslam alimlerinin büyük çoğunluğu alışkanlık haline getirilmemesi kaydıyla ayakta su içmenin haram veya mekruh olmadığını ancak oturarak içmenin daha güzel olduğunu söylemiştir. Buna göre ayakta su içmek ancak alışkanlık haline getirildiği takdirde mekruh olur. Unutarak ayakta su içen kimsenin içtiğini kusması gerektiğine dair söz muhtemelen Ebu Hureyre'ye ait olup bazı raviler tarafından Peygamber Aleyhisselam'ın sözü zannedilmiştir. Bizzat Resulullah Aleyhisselam'ın zaman zaman ayakta su içtiğine dair rivayetleri esas alan İslam alimleri, ayakta içilen suyun kusulması gerekmediği konusunda ittifak etmişlerdir. 115. Bab topluluğa su dağıtan kişinin en son içmesinin oluşu oluşuyla ilgili, konu ile ilgili hadis Ebu Katade'den, Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Evet, insanlara su ve benzeri meşrubat ikram eden en son kendisi içer buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 116. Bab, kullanılması caiz olan ve olmayan su kapları konuyla ilgili hadisler. Enes Bin Malik Radiyallahu An anlatıyor. Bir gün ikindi vaktine doğru Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunuyorduk. Derken namaz vakti geldi. İnsanlar abdest alacak su aradılar fakat bulamadılar. Evi yakın olanlar evlerine gitti diğerleri de camide beklediler. Sonra peygamber aleyhisselama taştan yapılmış bir kap getirdiler. Kabın içinde ancak birkaç kişinin abdest almasına yetecek kadar su vardı. Öyle ki peygamberin eli kabın içine zor sığıyordu. Resulullah elini suyun içine daldırınca parmaklarının arasından sular kaynamaya başladı. Böylece o kaptan orada bulunanların hepsi abdest aldı. Enes orada kaç kişiydiniz diye sorulunca Enes 80 kişiden fazlaydık dedi. Abdullah bin Zeyd radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün bizi ziyarete gelmişti. Kendisine bakır bir kap içinde su getirdik. O da ondan abdest aldı. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir arkadaşıyla birlikte ensardan birinin yanına uğradı. Kendisine ne ikram edeceğini soran ev sahibine gecelin kırbada bekletilerek durulmuş ve serinletilmiş suyun varsa getir yoksa eğilip kuyudan içeriz dedi. Demek ki bardak bulunmadığı zaman bir kaynaktan veya çeşmeden eğilip su içmekte bir sakınca yoktur. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam halis, ipek ve atlas kumaştan elbise giymeyi altın ve gümüş kaplarla su içmeyi bize yasaklayarak şöyle buyurdu. Bunlar dünyada kafirlerin ahirette ise siz müminlerindir. İpek elbise giymenin ve altın takı takmanın haramlığı Sadece erkekler için söz konusudur Altın ve gümüş kaplardan yiyip içmek ise Kadın erkek bütün müminlere haramdır Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı Ümmü Seleme radiyallahu anhâden Rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Gümüş bardak veya kaplarla bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur. Giyim kuşam adabı 117. bab yasaklanan ve tavsiye edilen renkler ve kumaşlar konuyla ilgili ayetler Ey Adem Ademoğulları! Size hem mahrem yerlerinizi örtecek hem de güzel görünmenizi sağlayacak giysiler, üretebilmeniz için gereken bilgi, yetenek ve ham maddeyi bahşettik. Öyleyse küfür ve zulüm sistemlerinin en belirgin alameti ve temel dayanağı olan, toplumda her türlü fuhşiyatın, sapık ilişkilerin ve cinsel sömürünün yaygınlaşmasına yol açan, çıplaklık kültüründen uzak durun. Namus, iffet ve ahlak gibi yüce değerleri pekiştirerek toplumsal çözülmenin ve yozlaşmanın önüne geçen, ayrıca sizi sıcaktan ve soğuktan koruyan ve daha zarif, daha güzel görünmenizi sağlayan elbiseler giyin. Fakat dış görünüşünüzü güzelleştirirken kalp ve ruh güzelliğini ihmal etmeyin. Zira en güzel elbise, Kötülüklerden, tetizlikle kaçınarak dürüst ve erdemli bir insan olmak anlamına gelen takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir o halde. Bu mesajı insanlara ulaştırın ki düşünüp öğüt alsınlar. Araf suresi ayet 26 Nahl suresi ayet 81'de Rabbimiz buyuruyor Allah yarattığı dağ, tepe, ağaç gibi varlıklardan sizin için gölgelikler meydana getirdi. Dağlarda yolculuk esnasında sığınabileceğiniz bardınaklar oluşturdu. Ayrıca sizi sıcağı ve suğa karşı koruyacak elbiseler, savaşta düşman saldırısından koruyacak zırhlar yapma imkan ve kudretini bağışladı. İşte Allah size böyle mükemmel nimetler bahşediyor ki ona yürekten boyun eğerek teslim olup barış ve esenliğe ulaşasınız. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Beyaz renk elbiseler giyin çünkü beyaz elbise en güzel elbiselerdendir. Ölülerinizi de beyaz kefene sarın. Semure bin Cündüp radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Beyaz renk elbise giyin. Çünkü beyaz daha temiz ve daha güzel görünümlüdür. Ölülerinizi de beyaz kefen içinde defnedin. Bera bin Azib radiyallahu anh diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam orta boyluydu. Bir defasında onu kırmızı bir elbise içinde gördüm. Resulullah o kadar güzel bir simaya sahipti ki ben hayatımda ondan daha güzel birini görmedim ve bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın Mekke'de ebdah denilen yerde deriden yapılmış kırmızı çadırının içinde gördüm. Bilal elinde peygamberin abdest aldığı su kabı ile çadırdan çıktı. Ashabdan kimi o sudan vücuduna sürüyor, kimi avuçlayıp arkadaşına götürüyordu. Derken peygamber aleyhisselam üzerinde kırmızı bir elbise ile dışarı çıktı. Ayak bileğinin ışıltısı hala gözlerimin önündedir. Sonra abdest aldı. Bilal de ezan okumaya başladı. Hayyalel salih ve hayyalel felah derken yüzünü sağa sola çevirişini dikkatle izlemeye başladım. Sonra peygamberin önüne sütre olarak ucu sivri demirli bir asa dikildi. Peygamberimiz öne geçip namaz kıldırmaya başladı. Sütrenin önünden köpek ve eşek geçmesine rağmen hiç kimse bunların geçmesine engel olmaya çalışmıyordu. Ebu Rimse Rifaettimimi radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselamı üzerinde alt ve üst olmak üzere iki yeşil elbiseyle gördüm. Cabir bin Abdullah radiyallahu an şöyle diyor Mekke fethedildiği gün Peygamber aleyhisselamın şehrin girişinde miğferini çıkarmış ve başına siyah bir sarıkla Mekke'ye girmişti. Ebu Said Amr bin Hurays radıyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ı başında siyah bir sarık, sarığın iki ucunu omuzları arasında sal vermiş bir halde hala görür gibiyim. Müslimin bir başka rivayeti de şöyledir. Peygamber Aleyhisselam başında siyah bir sarıkla halka hutbe okudu. Ayşe radıyallahu ha'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber Aleyhisselam pamuklu ve beyaz renkli üç parça ince bez ile kefenlendi. Bu üç parça arasında gömlek ve sarık yoktu. Yine Ayşe radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sabah üzerinde siyah kıldan dokunmuş desenli bir elbise olduğu halde evden dışarı çıktı. Mughire bin Şube radiyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber aleyhissalatü vesselam ile yolculukta Bana yanında su var mı diye sordu ben de evet diye cevap verdim. Bunun üzerine devesinden indi ve tuvalet ihtiyacını gidermek üzere yürüyerek gecenin karanlığında gözden kayboldu. Kısa bir süre sonra geldi ben tulumdan eline su döktüm o da ellerini ve yüzünü yıkadı. Üzerinde Suriyeli Hristiyan Arapların giydiği türden gün bir cübbe vardı. Gayrimüslimler tarafından imal edilmiş olan bu cübbenin yenleri oldukça dar olduğundan Peygamber aleyhissalatü vesselam kollarını yeniden çıkaramadı. Bunun üzerine kollarını cübbenin altından çıkararak yıkadı ve başını mest etti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayağındaki mestleri çıkarmak için elimi uzatınca mesleri bırak çünkü ben onları temiz abdestliyken giymiştim dedi ve ayaklarını yıkamayıp sadece mestlerin üzerine mest etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o dönemde henüz Hristiyan olan Şam takriben bugünkü Suriye ahalisinin imal edip kullandığı bir cüppe giymekte. Herhangi bir sakınca görmemiştir. Buradan anlaşılıyor ki kim bir topluma benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Hadisindeki benzeme o toplumda revaçta olan veya onların imal ettiği kıyafet ve aksesuarı kullanmak demek değildir. Resulullah Aleyhisselam bu sözüyle daha çok müminlerin kendi değerlerinden uzaklaşarak inanç, örf, ahlak, karakter bakımından kafir toplumlar özenmesini kastetmiştir. Bunu yapan biri gerçekten de özendiği, kendileri gibi olmak için çırpındığı o inkarcı toplumun bir parçası olmuş demektir. Buna göre kafirlere ait herhangi bir kıyafeti giymek yasak değildir. Ancak batıl bir dini veya ideolojiyi açıkça somberize eden kıyafet ve aksesuarları kullanmak ve kendi kimliğini kaybedip kafirlerin inancına, hayat tarzına özenmek yasaklanmıştır.